Aziz kardeşlerim, nasıl bir insan namaz kılmayınca Müslümanlığı açısından, Allahu Teala'nın rahmetiyle bağlantısı açısından, ahiretteki sıkıntıları muhtemel sıkıntıları açısından bir kötü gidişattadır diyoruz namaz kılmadığı için Çünkü Allah namaz kılın buyuruyor Çünkü namaz dinin gereklerindendir Aynı şekilde Kur'an ile oturup kalkmayan Müslüman Kur'an'la yoğrulmayan zihin Allahu Teala'nın Beklenen rahmetinin gecikmesinin muhatabıdır, nedenidir. Çünkü Rabbimiz Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim'i düşünmemizi istiyor. <gülüyor> Buradaki düşünme, Müslümanın oturup, penceresinden tabiatı seyrederken, şiir yazan birisinin düşündüğü gibi düşünüp düşünüp fikir üretmesi şeklinde değil. Buna Kur'an düşünmesi demiyoruz biz. Kur'an-ı Kerim'in bize indiriliş gayesi nedir? Bizi cennete hazırlamaktır. Dünyanın köleliğinden kurtarıp Allah'ın kulluğuna kavuşturmaktır. Bunun için Kur'an-ı Kerim'de ahireti, cenneti anlatan ayetler var. Cennete girmeyi sağlayacak amelleri anlatan ayetler var. Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünmek, tefekkür etmek, haşa Kur'an'dan felsefe çıkarmak değildir. Birbirimizde münakaşa konuları oluşturup düellolar yapmak, talebeler arasında münazara yapmak değildir Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'inde namaz kılın buyuruyor ya ben acaba Rabbimin bana emrettiği namazı kılıyor muyum böyle mi istiyor Rabbim benden diye ölçüm yapmak nasıl? Benim başımda bir ağrı var, acaba bir sıkıntım mı var diye doktora gidiyoruz, kan alıyor da beden yapımızı ve tahlilimizi önümüze koyuyor. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim ile biz Rabbimize karşı ne durumdayız? Cennet yolculuğumuz nasıl ilerliyoru keşfedeceğiz namaz bunun bir örneği. Mesela <gülüyor> çok kolay anlaşılacak bir örnek daha vermek istiyorum Allahu Teala Ey kullarım Dünya hayatı sizi aldatmasın Dünyanın yeşilliklerine aldanmayın şeklinde özetleyebileceğimiz onlarca uyarı yapıyor Kur'an-ı Kerim'de Ben bir Müslüman olarak dünyaya aldanıyor muyum? Cenneti erteletecek kabahatlerim var mı? diye sorup incelediğim zaman Kur'an'ımı tefekkür etmiş olurum yoksa Kur'an-ı Kerim üzerinde oturup çay içip tefsir dersi yapmak insanı kurtarmıyor veyahutta Kur'an üzerinden vaazlar yapmak yeterli olmuyor ne öğrendik Kur'an'dan biz dünyaya aldanmayın buyurmuştu Allah, aldanıyor muyum? ne buyurmuştu Allah malınız Allah'tan cennetten kıymetli olmasın dikkat edin buyurmuştu ne buyurmuştu mesela Tevbe suresinde sizin babalarınız, çocuklarınız, iyi gitmemesinden korktuğunuz ticaretiniz vesaire aşiretiniz size Allah'tan ve peygamberinden daha değerliyse siz o zaman Allah'tan gelecek azabı bekleyin şeklindeki ayeti hatırlayıp acaba ben Allahu Teala ile anamı, babamı, aşiretimi, kabilemi, ırkımı malımı, ticaretimi vesairemi karşılaştırıyor muyum? Yani Allah'ın azabı bu sebeple bana veya benim yaşadığım topluma inecek olabilir mi? şeklinde bir soru işte Kur'an'ı tefekkürdür. Rabbimiz Muhammed Suresinin 24. ayetinde insan oğlu için buyuruyor ki Kur'an'ı bunlar Düşünmüyorlar mı hiç? Yoksa kalplerinde kilit mi var? Kalpleri kilitli mi bunların? Nasıl düşünmezler Kur'an-ı Kerim'i? Bu, kafire hemen uyuyor. Nasıl düşünmezler? Acaba kilit mi var kalplerinde bunların? Ayeti, kafire hemen uyuyor. Ama kafir gibi, dünyaya meyleden mala tapınan, ahireti çok ötelerde hatta hiç gelmez gibi zanneden birisi için de uyarı bu uyarıdır Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde yani hayatımızı yorumlayacak ve Allah'ın razı olacak olacağı şekilde getirecek tefekkür, düşünce bizim imanımızın gereğidir. Lukman Suresinin 7. ayetinde bu işi yapmayanları Allahu Teala kibirli insanlar olarak gösteriyor. Sanki hiç duymamış gibi söyleyen bir söz yokmuş gibi davranırlar buyuruyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim üzerinden Hayat ölçümleri yapmamak Allah'a karşı kibirlenmektir. Allahu Teala'nın kudretine ve azametine karşı kendisini insanın güvende hissetmesidir. Yani ne yapabilir ki Allah haşa düşünmesidir ve ruhum bi azabin elim buyuruyor Allah onlar için. Böylelerine korkunç bir azabı haber versen o zaman Şimdi kardeşlerim benim, Allah size de bana da yardım etsin. İyi mümin, Kur'anlı mümin, Kur'an'la düşünen mümin olmayı hepimize kolay etsin. Nefsim, çocuklarımız, geleceğimiz ve hepimiz adına bunu Rabbimden niyaz ediyorum. Ancak, mesela bir haber bülteni, mesela hava durumu raporu, mesela borsa bizi hayatta veya bir ayda mesela bir yılda kaç kere etkiliyor da onu gündem yapıyoruz Allah'ın kitabı ki bizi cennete hazırlamak için vardır onu mesela bir yılda kaç kere biraz önce örneğini verdiğim şekilde düşünce gündemi yaptık mesela eşimiz çocuklarımızla oturup hani küçük çocuklarımız bir kenarda dursun biz müslümanız elhamdülillah Kur'an kitabımızdır e bunu yer yer okuyoruz hamdolsun sevaplar kazanıyoruz fakat bu evimiz ne kadar Kur'an'a göredir yani Allahu Teala böyle mi istiyor evimizi diye bir muhasebe yapıyor muyuz bunu iyi düşünelim kardeşlerim yapalım Belki neyi neye göre ölçeceğimi bilemeyeceğim için bizi tanıyan, bizim de ona güvendiğimiz ve Kur'an'ın ne istediğini bizden bilen bir mümini çağıralım. Bir biyolog gibi, bir doktor gibi, bir kimyager gibi gelip onların kendi branşlarıyla ilgili inceleme yaptığı gibi inceleme yapsın hayatımızda. Veya bize sorsun şunu nasıl yiyorsunuz, bunu ne ediyorsunuz, şurada nasıl oturuyorsunuz, vakit nasıl geçiriyorsunuz, sonra desin ki sizin şu taraftan, mesela vakit israfı açısından Allahu Teala'nın huzuruna her an çıkmaya hazır bir insan düzeyinde durmuyorsunuz desin mesela. Aksi takdirde Kur'an-ı Kerim Cuma Suresinde 5. ayeti bize çok ağır bir örnek veriyor. Yahudiler Tevrat'ı ezberliyorlardı. Onu sallana sallana okuyorlardı. Ama onun dediğini Allah'ın rızasını kazanacak şekilde yapmıyorlardı. Kur'an-ı Kerim onlara Eşekler diye ifade ediyor. Kitap taşıyan eşekler olduklarını söylüyor. Eşek kitap taşımakla alim olmuyor. Umarım Rabbimden niyaz ederim. Kur'an'ımızın örnek verdiği bu illet bize bulaşmamış olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alem. <gülüyor>